Ağos Saati. Haftalık Ağustos Gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Ağustos mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Ağustos. Merhabalar. Eee hafta sonları ben Gökhan Diler Radyo Ağustos programındayız. Bu hafta yine beraberiz. Yanımda bu sefer Uygar Gültekin var. Evet merhabalar. Günaydınlar. Geçtiğimiz hafta bir Diyarbakır 2 çıkarmıştık Ağustos'la beraber. Ağustos 17 yıllık yayın hayatında ilk defa bir şehir eki çıkarmıştı. Geçtiğimiz hafta programda da Diyarbakır 2'ni konuşmuştuk haberi olmayanlar tekrardan hatırlatalım çok güzel bir ekol Uygur'un Uygur'un da çok emeği geçti diğer bir krikinde bu haftaki gündemizi aktarmadan önce ikinci bölümümüzde hatırlatalım Müslümanlaştırılmış Ermeniler konferansını konuşacağız ee, bu konferansın önemini tabi çok konuşulmayan bir konu Türkiye'de çok bilinmeyen bir konuydu ee, ilk defa bu denli büyük bir organizasyon gerçekleşti bu, e, akademisyenlerin katıldığı gazetecilerin katıldığı Sivil toplum örgütlerinin katıldığı, e, pek çok hikayesi olan insanın katıldığı, anlatılacak şeylerin olduğu e, bir konferans olacak. Boğaziçi Üniversitesi'nde üç gün boyunca sürecek. E, bugün saat onda başlıyor Rekâlding'in konuşmasıyla beraber. E, i̇lgilenenlere buradan duyalım tekrardan. Evet bu hafta Agos'un öne çıkan, önce bir ilk sayfamızı aktarım isterseniz. E, HDP kongresi oldu hafta boyunca o konuşuldu. Uygar Ankara'daydı. Kısa bir giriş yap istersen HDP kongresine. Evet HDP uzun süredir. Özellikle BDP'nin desteğiyle uzun bir süredir. Hem sol içerisinde hem de demokratik muhalefet içerisinde ortak bir çatı kurmayı hedefliyordu zaten. İki yıldır devam eden tartışmaların sonunda özellikle seçimin de yaklaşmasıyla beraber... ...biraz daha hem kendi vitrinini yenileyerek hem de seçim vaatleri ve seçimden sonrasına dair neler yapacağını netleştirmeye çalışıyordu. Geçimiz hafta sonunda bunun bir kongresi yapıldığı... Zaten programın ikinci bölümünde evet, detaylı konuşacağız. konuşacağız bunu. Ee, en azından bundan sonrasına dair HDP'nin neler yapacağı, HDP'ye dönük eleştiriler de vardı zaten hemen kongrenin hemen arkasından gelen. Bunları ikinci bölümde detaylı konuşuruz zaten. Evet, e, tabii HDP'nin bir Gezi Partisi vurgusu da var. Bu da çokça konuşuldu. E, yabancı basında da e, Türkiye'de Gezi Hareketi bir e, siyasi parti kurdu. E, haberleriyle çıktı daha çok böyle algılanıyor. E, Türkiye'de de böyle algılanıyor mu? ...tabii gezi deyince pek çok bileşeni var... ...pek çok taraf kendine çekmeye çalışıyor... Ee, ...orada oluşan sinerji... ...enteresan bir konu... Ee, ...izlenmesi gereken bir siyasi hareket... Ee, ...diğer konumuz dış haber odaklı... Ee, ...şöyle aktarayım istersen hemen habere gireyim... Ee, ...Türkiye İsviçre ile... ...soykırım pazarlığında... Ee, ...şeklinde bir haberle ikinci sayfamda dış haberle... Ee, ...bu şu... Ee, ...İsviçre'de... Ee, ...Ermeni soykırımı anısına... Ee, Ermeni soykırımı vurgusu o kadar kuvvetli olmasa da bir anıt yapılacaktı. Bu 2008'de kararlaştırıldı. İsviçre biliyorsun kantonlardan oluşuyor. Ayrı özel kendi içinde yönetimleri var. Cenevre kantonu buna karar vermişti. Tabii yeri de rahatsız etti Türkiye'yi bu anıtın. Yeri tam Birleşmiş Milletler Cenevre merkezinin önünde bulan Ariana Müzesi Parkı. E, Fotoğrafında görebilir e, gazetemiz elinde olanlar. E, tam BM merkezinin önünde Ermeni soykırımı vurgusu olan bir anıt yapmaya karar verdiler. Tabii Ermeni soykırımı da e, Kanton'u tanıyor. E, Türkiye'nin tabii böyle bir refleksi var. Yani dünyanın neresinde olursa olsun e, ne bağlamda olursa olsun Ermeni soykırımı ifadesine geçtiği e, bir mecrada, bir ülkede, bir yerde e, en küçük yönetim birimi olsa bile bir şekilde orada böyle bir Bununla savaşma refleksi üretiyor. Cenevri'de bunu görüyoruz. Tabi İsviçre'de bunu görüyoruz. Bunun 2008'den beri tartışılıyor olması zaten bilindik bir konuydu. Bu 2008'de balanmıştı, Yeri saptandı BM merkezin önün olmak şeklinde. 2014'te de bu anıt bitecek. Fakat Davutoğlu yaklaşık bir 20 gün önce İsviçre'yi ziyaret etti. dışişleri yani Federal Konsey Dışişleri Bakanı ile görüştü. Fakat görüşmenin detayları bu hafta İsviçre basında hem Almanca yayınlarda hem Fransızca yayınlarda çıkmaya başladı. Şöyle, şöyle ki, Türkiye elindeki bazı kozları kullanarak, İsviçre'nin istediği bazı şeyleri, bunları koz olarak görerek bu anıtın yerini ve mahiyetini değiştirmeye çalışıyor. Bunlar ne? İsviçre G20, Ekonomi Bakanları Zirvesi, Davetiyesi almak istiyor. Ne tesadüf ki 2015'te de bu zirveyi yönetecek ülke Türkiye. Dolayısıyla İsviçre böyle bir taleple gittiğinde Türkiye'nin elinde G20 kozu olmuş bu Davutoğlu bunu kullanmış. İkili görüşmede bunun kullanıldığını söylüyorlar. Tabi federal konseyin Cenevre kantonu üzerinde pek bir yaptırım kuvveti yok. Dolayısıyla bu siyasi baskı ...olmaktan öteye geçmiyor. Fakat... ...böyle bir durumun varlığı da... ...ortada yani... ...elindeki kozları kullanarak Türkiye böyle bir... E, ...girişimde bulunmuş. Böyle bir haberimiz var. Detaylarını okumak isteyenler... ...tabii e, genişçe bir haber. Takip edebilirler. Bir diğer konumuz... ...hemen aktarıyorum. E, Ermenistan'la ilgili. Aslında daha çok Rusya'yla ilgili. E, Rusya bölgede az çok... E, ...güvenliğini sağladı. Yani artık kendi denetiminden, kendi denetiminde emin olduğunu düşündüğü bazı bölgeler Kafkasya gibi Orta Asya kendine yakın coğrafyalardı kendi kontrolünün mutlak olduğunu düşünüyor artık bu tabi beraberinde bir takım ekonomik siyasi böyle genişleme girişimlerini de getiriyor nüfuz alanını genişletme girişimlerini de getiriyor bunlardan bir tanesi de Avrasya Gümrük Birliği denen içeriğinin tam ne olduğu anlaşılmayan bir durum. Tabii bu Avrasya Gümrük Birliği Avrupa Gümrük Birliği anlaşılıyor aslında. Az çok akılda bu geliyor. Aslında bunda, buna da alternatif olarak kurulmuş bir şey. İçerik olarak değil ama isim olarak böyle. Ve kendi eksenindeki ülkeleri bu, bu yönde çekmeye çalışıyor. Bunlar Tacikistan, Ukrayna, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Belarus gibi. Tabi... Bu bir siyasi çekişme aynı zamanda Avrupa'nın da bu bölgedeki ülkelerle yakınlaşma çabaları var. Doğu Ortaklığı Projesi gibi projeler var. Gürcistan'la, Azerbaycan'la, Ermenistan'la, Güney Kafkas yolculuk üzere. Ukrayna'yla tabii belki ileride süreç üyeliğe kadar gidecekti Ukrayna'yla. Rusya bu ülkelere baskı yapıyor. Ya Avrupa Gümrük Birliği'ne girerseniz ya Avrasya Gümrük Birliği'ne girerseniz. Tabi bu ülkelerin avantajlı olan şey Avrupa Gümrük Birliği. Çünkü Avrasya Gümrük Birliği'nin... Ne olduğu belli değil. Avrupa bir gümrük bilinirse bir ortak pazar oldu. Bu bu ülkelerin ekonomik ekonomilerine katkıda bulunacağı e, bilinen bir gerçek. E, fakat tabii ortada böyle bir siyasi çekişme varken e, Rusya bu etki alanını bu şekilde bu ülkeler üzerinde kullanabiliyor. Ermenistan da bunun mağduru. E, sanırım e, şey Eylül ayının sonunda Lviv'de bir toplantıda Avrupa Avru Doğu Ortaklığı projesi kapsamında Avru işte ortak pazara giriş için ön anlaşma yapacak Dermenistan. Fakat son anda Rusya'nın baskısıyla bu imza atılmadı. Ve Avrasya Gümrük Birliği'ne gireceğini duyurdu Dermenistan. Bunun gelişmeleri var. Tabi toplantılar devam ediyor. Bu hafta 24 Ekim'de Belarus'ta bir toplantı yapıldı bu konuyla ilgili. Tabi içerik doldurulamıyor. Avrasya Gümrük Birliği'nin ne olduğu hala belli değil. Fakat Tabii bazı stratejiler üretiyorlar bu ülkeler. Şu girecek, bu girsin. Türkiye'yi de alalım mı, almayalım mı? Böyle tartışmalar yapılıyor. Bölgemiz açısından önemli. Rusya'nın etkinliği artıyor. Hem Kafkasya'da kontrolini eline almış, Suriye'de etkinliğini artıran, Orta Doğu'da etkinliğini artıran en azından görünürde Uluslararası camiada etkinliği artan, gazetelerde, dergilerde dünyanın en etkili... ...ismi olarak Putin... Yani ...Rusya Devlet Başkanı tekrar ortaya çıkmaya başladı... ...böyle şeyler oluyor... ...bir yandan da tabi Avrasya Gümrük Birliği... ...söylem olarak Rusya için... E, ...sanırım güzel gözüküyor... Böyle bir, ...böyle bir de bir şey üretiyorlar... ...evet e, dış haberlerimizi bitirelim istersen... E, evet, şimdi, ...şimdi bir... E, ...toplum haberine geçelim... ...evet aslında Agus'un... ...hani kurulduğu günden bugüne en büyük dertlerinden biri olan... ...Türkiye'deki eğitim meselesi... ...özellikle Ermeni okullarının eğitim meselesi var... Gazetenin de bir süredir gündeminde 1915'ten sonra özellikle Anadolu'nun pek çok yerine dalmış okullar artık İstanbul merkezli ve İstanbul'a sıkışmış vaziyette. Şimdi biraz daha bu okulların hem öğrenci sayılarının düşmesi hem de ciddi bir kaynak yetersizliğinden kaynaklı nasıl geliştirilebileceği, nasıl daha iyi seviyelere ulaşabileceği konusunda bir tartışma yürüyor. Özellikle Ağustos'un sayfalarına da sıkça yansıyan tartışmalar bunlar. Biliyorsunuz özellikle Ermeni okulları Türkiye'de özel eğitim kurumları yönetmeliğine bağlı olarak faaliyet yürütüyor. Ancak özel okullardan ayrı olarak azınlık okulları statüsünde daha az destekli, daha normal özel okullardan biraz daha zor koşullarda eğitim yapmak zorunda. Bu haftada biraz Ermeni okullarındaki genç öğretmenlerin, eğitim sorunlarına ilişkin çözüm önerileri biraz Ağustos sayfalarında yer aldığı genç buldu. öğretmenler hakikaten genç öğretmenler evet gerçekten başlandı. genç yani. öğretmenler Karagözler Okulu'ndan Maral Albal Sağyanlı Lisesi'nden Melisane Albantyan Yeşilköy Ermeni Okulu'ndan Nardı Çınar ve Gitunağanlı Lisesi'nden Ara Sır Çoban Ağustos sayfalarında Ermeni okullarının eğitim sorunlarına dönük çözüm önerilerini dile getiriyorlar. Burada en temel hani hepsinde ortak vurgulanabilecek meseleler biraz daha teknolojik gelişmelerle birlikte Eğitimin buna dönük biraz geliştirilmesi, teknolojinin biraz daha okullara Geliş. yaygınlaşabilmesi, okullara girmesi isteniyor. Onun dışında biraz daha e, olanaklar konusunda ciddi sıkıntılar var zaten Ermeni okullarında. E, geçtiğimiz yıllarda kitapların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılması olumlu bir meseleydi. Ancak hala bu sorunların çözme için yeterli değil. E, bu noktada kaynakların biraz daha geliştirilmesi konusunda tartışmalar var. Genç Öğretmenlerin Çözüm Önerileri bu hafta Ağustos'un sayfalarında evet, yer buluyor. Evet, tabii azınlık okullarının genel problemleri evet, genel sıkıntıları yansıyor. Hı hı. Bir müzik arası vereceğiz. Y.Y. akımının kurucularından. Silvia Vartan. Silvia Vartan'ın babası yarı Ermeni yarı Bulgar. Annesi ise Macar. Daha sonra ailesiyle Fransa'ya göç etmiş. Bulgaristan'dan bir şarkıcı. 2009'da çıkan Tupen Confondue Ce so qui je suis. Un zeste de marguerite Et une fleur d'ortie Une princesse en fuite Une margot sous la pluie La chanson d'un poète La divine comédie C'est pas qui vous êtes Voilà ce que je suis Un violon de septembre Un clown qui entre en piste Quelque chose qui ressemble à un salut d'artiste Un mélange d'émotions Et de fourrure gratuit, Même sans vous dire mon nom Voilà ce que je suis et toutes ces choses que je ne dis pas Ces nuits d'enfance dorment en moi Sur l'oreiller de rose La nuit n'efface pas la nuit Une photo de douaneau, deux amants surpris Une allure de moineau qui a trop vu Paris Une lettre de toi que tu ne m'as pas écrite Un mélange de tout ça, voilà ce que je suis Et toutes ces choses que je ne dis pas Ces nuits d'enfance qui dorment en moi Sur l'oreille de rose, le vent n'efface pas la pluie Femme à sa fenêtre, les dimanches à Orly, les fêtes à mes défaites, un volcan d'énergie, quelques bulles de champagne pour envoler la vie. Fidèle et courtisane, voilà ce que je suis. Et toutes ces choses que je ne dis pas, ces nuits d'enfance qui dorment en moi. Ei ole enää. Ei ole enää. ...oldu hafta sonu demiştik. Bu bölümde bunu konuşacağız. Ciyet Vart'tan Zikian'ın görüşlerini de alacağız. Kendisine bağlanacağız. Çatı Partisi siyasette... ...yerini aldı başlığıyla verdik. Tabii Çatı Partisi... Olarak tanımlanıyor HDP. Çatının altında kimler olduğu önemli böyle bir Evet randa. aslında biraz HDP'yi anlatmak gerekiyor. Önce bir kuruluş mesele felsefesi açısından da değerlendirmek gerekiyor. Dediğimiz gibi uzun süredir özellikle son iki yıldır yoğun bir şekilde halkların demokratik kongresi adıyla çalışmalarını yürütüyordu. Altında çok sayıda çeşitli bileşenler var. Aslında en büyük özelliği biraz bu parti olarak da Türkiye siyasetinde yenilik getirmesi açısından böyle bir özelliği var. Çok sayıda siyasi birleşinin hani farklı siyasi partinin özellikle Sol ve demokratik siyasetten gelen siyasi partilerin, çeşitli sivil toplum örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin İçinde var olduğu bir yapı. Bu yapılar aslında kendi kimliklerini koruyarak aslında HDP'nin içerisinde, HDP'nin içerisinde artık. Hani hem kendi siyasetlerini, yani kendi tabelalarıyla sokaklarda yürütebildikleri gibi Halkların Demokratik Partisi adıyla da özellikle başta seçim olmak üzere Türkiye'nin genel siyasetine dair e, söz söyleyebilme imkanları var. E, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz BDP'nin milletvekillerinden de sıyrı sıyrı önder Sebat Tuncel, Ertuğrul Küçü'nün istifasıyla birlikte aslında mecliste de artık biraz ses bulan uh -huh. bir yapı durumundalar. Ee, dediğimiz gibi uzun süredir tartışmaları vardı zaten. BDP dediğimiz gibi en büyük birleşimi aslında siyasi partinin. Zaten uzun yıllardır BDP'nin milletvekilini yapan Sebahattin Cel'de kongrede eş başkan seçildi Ertuğrul Kürçü ile beraber. Ee, bu açıdan önemli başka önemli noktaları da var. Koyduğu çeşitli kotalar var. Yani yüzde 50 kadın kotası koyarak Türkiye'de aslında Türkiye siyasetindeki önemli noktalardan birine işaret ediyor. Zaten BDP'den gelen bir eş başkanlık geleneği de var zaten siyasetin. Onun dışında %10 gençlik, %10 kadın kotasıyla da beraber, şey %10 gençlik, %10 LGBT kotasıyla beraber de Türkiye siyasetinde önemli yenilikleri var. BDP'nin içerisinde çeşitli muhalefetler vardı zaten. HDP'ye dönük işte seçime sadece BDP'nin girmesi, HDP'li bu işin yürümeyeceğine dönük sesler var BDP'nin içerisinde. Hala da var. Özellikle biz altantanın açıklamalarıyla biraz daha öğrenir olduk, daha görünür oldu bu tartışmalar. Ancak HDP'nin en önemli desteği Hem BDP içerisindeki tabanın ciddi bir desteği var. Hem özellikle Abdullah Hocalı'nın desteği var HDP'ye dönük. Biraz da bu rüzgarı alarak arkasına biraz daha ciddi çıkış yapmış durumda. Evet Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk, Aysel Toluk katılmadılar. Evet kongreye katılmadılar. Selahattin Demirtaş Amerika programını gerekçe göstermişti. Diğerleri de kendi programlarını gerekçe göstererek gelmediler. Ancak bir noktada bir tavır olduğu da düşünülüyor bu yaklaşımın. Hani Selahattin Demirtaş sık sık HDP'yi desteklediklerini dile getirse de içerideki tartışmalar bu şekilde biraz daha... ...gün yüzüne çıkmış oluyor. Evet, benim için HDP'nin önemin daha önce siyaset e, yapmasına izin verilmeyen e, gruplar... ...yani mecliste siyaset üretmesine izin verilmeyen grupların... ...bir şekilde kendine temsil e, kabiliyeti bulabilecek olması... E, ...bu açıdan önemli. İstersen Yetvart neler demiş kendisi? Kongre, evet, i̇ki gün boyunca e, Ankara'daydı, izledi. Sen de beraberdin. Evet, HDP'nin danışma kurulunda da yer alıyor Yetvart Manzikyan. Evet. Bir ona bir, kulak verelim. Evet, ne diyor bakalım sordu kendisine. HDP kongresi bir gün önceki HDK kongresiyle halkların demokratik kongresiyle beraber düşünüldüğünde iki cumartesi pazar peş 5 oldu bu iki kongre coşkulu büyük bir ilgi vardı bilhassa HDP'nin kurulması bir ilgi, heyecan umut yaratmış öyle gözüküyor hem cumartesi günkü HDP kongresinde hem de pazar günkü HDP kongresinde bir coşku ve bir umut gördük işin doğrusu her iki kongrede de bir kongre bir genel kurul gezinin partisiyiz vurgusu öne çıktı dikkat çekiciydi belli ki hdp bilhassa gezide ortaya çıkan iradenin kendilerinde rütb bulmasını bekliyorlar zaten hdk'nın çünkü hdp'ye hdk bir zemin teşkil ediyor hdk'nın zaten e, gezide e, bir yere gelenleri zaten çok daha önce bir yere geldiği bir zemin olduğunu düşünüyorlar dolayısıyla hdp'de e, böyle bir e, parti olacağı öngörülüyor böyle bir parti olması isteniyor e, bu ne kadar hayata geçecek e, doğrusu yaşayıp göreceğiz herhalde çünkü e, gezideki e, gezidirin içindeki ortaya çıkan irade diyelim biz buna e, bir partiye akar mı? Bunlar aslına bakarsanız çok kolay cevap olan sorular değil. Ama yine de böyle bir ortak zeminde buluşma amacı niyeti var. Bunu dediğim gibi yaşayıp göreceğiz. Öyle gözüküyor. Onun dışında gerek parti meclisi, gerekse partinin yapısı HDP açısından düşünecek olursak Alevilerin müesses nizamı biraz mesafeli bakan Ermenilerin Ee, biraz da LGBT bireylerinin ve örgütlerinin e, Süryanilerin keza e, kendilerini e, temsil imkanı buldukları bir yapıda. Bu da önemli. Alkı çizilmesi gereken bir konu aslına bakarsanız. Çünkü e, çoğunluğun diyelim biz Türkiye'deki çoğunluğun e, çok yüz vermediği aslına bakarsanız e, söylemde öyle ama yani yapısal olarak, e, politik olarak e, örgüt olarak çok yüz vermediği Genelde bir söylem düzeyinde gösterdiği yapılar, kişilikler, kurumlar, gruplar bunlar. Bunların HDP'de temsil bulması önemliydi. Bunun içinden şey söyleyebiliriz. Bundan sonra nasıl olacağı önemli. Tabii bir de asıl vurgu bir de Türkiye ve Türkiye'deki sol ve sosyalist ekip, grupları siyasetleri gelenekleri bir yere getirmekti. Bunun her halde tartışma yapacağı düşünülüyor işin doğrusu burada da e, henüz tam netleşmeyen e, görüşler henüz soru işareti yaratan durumlar var e, BDP çünkü e, artık oturmuş ve hani, e, belli bir siyasi tarzı olmuş bir partiydi HDP hakikaten bir BDP çizgisinde bir e, siyaset mi yürütecek yoksa Türkiye'li sol ve sosyalistleri buluşmak e, HDP'ye nasıl bir yöne doğru götürecek Bunlar da e, tartışıldı kulislerde. E, nasıl olacak, nasıl bitecek bu iş gibi. E, dolayısıyla hani bazı e, beklentiler, soru işaretleri olsa da e, genel olarak e, umutlu bir başlangıç oldu diyebiliriz e, HDP kongresi için. Tabii ki bir önlerinde, e, HDP'nin önünde bir yerel seçim var. Bu yerel seçime nasıl gidileceği, e, İstanbul'da kimin aday gösterileceği, büyük ihtimalle Sarı Süreyya Önder, herkes Artık ondan bahsediyor. Muhtemelen öyle olacaktır. Ee, bir sürü süre yönler beklentisi var. Ee, bu yere seçimlerdeki adaylık e, ve hani burada gösterecek performans tabii aslında HDP'nin e, geleceğinde büyük oranda belirleyecek gibi gözüküyor. E, buradaki bir e, oy artışı ya da oyları e, konsolide etme e, HDP'ye çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Ama aynı oranda, beklendiği oranda oy olmaması da e, ...bir şey olabilir... ...BDP'nin, HDP'nin kuruluşunda bir... soru işareti yaratabilir. Dolayısıyla çok zorlu da... ...bir süreç bekliyor aslında bir taraftan. Dolayısıyla hem, hem unutlu hem de... E, ...beklentilerin... E, ...güçlü olduğu bir başlangıç oldu diyebiliriz. Evet. E, tekrar beraberiz. Siyasi yelpazede... ...kendini solda tanımlayanlar... ...en azından... E, ...oraya yönelik... E, ...düşünenler... E, ...böyle bir parti arayışındaydı aslında çok uzun süredir. E, yani... Birçok bir örgütü siyaset yapması, izin vermeyen örgütleri, kişileri e, içine alan bir e, sol parti özlemi vardı herkesde Tabii herkes sarıldı HDP. Yani bu hoş geliyor böyle bir partinin olması. Tabii başarılı olmasını diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Tabii belirleyici unsur da sanırım yerel seçimler olacak. Yerel seçimlerde e, İstanbul belki de e, en belirleyicisi olacak. Ne kadar oy alacağı, oy potansiyelin batıda. ...ne kadar olabileceği... ...çünkü Doğu'da az çok biliyoruz... ...Güneydoğu'da e, az çok biliyoruz oy potansiyeli... ...fakat Batı'da nasıl bir oy potansiyeli olacak... ...bunu görmüş olacağız. Evet aslında HDP'yi daha kalıcı bir proje olarak... ...dillendiriyor HDP Birleşenleri ancak... <gülüyor> ...belirttiğimiz gibi özellikle... ...gezi sürecinden sonra... E, ...yerel seçimler çok önem kazandı... ...bu noktadan iyi... E, ...Yetvart'ın da belirttiği gibi çok kritik bir... ...seçim biraz aslında bizi bekliyor... ...onun dışında aslında şeyi diye getirmek gerekiyor... ...burada... E, E, Yetvart Lanzik'in dediği gibi Ermeniler ve Süryaniler de aslında HDP'nin parti meclisindeler. Onların isimlerini zikretmek gerekiyor. Rumlar Bence, da var. Evet Rumlar da var HDP'nin parti meclisinde. Özellikle Garopaylan, Tamar Nalcı ve Süryani Sabra Gazetesi'nin yayın yönetmeni Tuma Çelik HDP'nin parti meclisinde yer aldı. Ve aslında en sürpriz isimlerden biri de Mıgırdiç Margosyan olduğu yazar. E, bu anlamda biraz daha... E, Bu haftaki gazetede biraz görüşlerine yer verdiğimiz gibi... ...hani kendilerinin vitrin olmaktan ziyade... ...siyasetin önemli aktörlerinden bir olarak görmeye çalışıyorlar. Onun dışında aslında en dikkat çekici isimlerden biri de... ...Hüda Kaya, HDP'nin parti meclisinde evet. yer alan... ...bu hafta arka sayfada da genişçe yer verdik... ...sorularımızı yanıtladı kendisi... Ee, Biz Hüdaka'yı aslında yakın zamanda, yani temmuz ayı içerisinde Kandil yaptı, yaptığı ziyaretti biraz daha evet, gündeme, gündeme geldi. Oradan tanıyorduk biraz kendisini. Kandil'e gitti, Kecek'in üst düzey yöneticilere görüştü. Ancak daha öncesinde de özellikle 28 Şubat sürecinde başörtüsünde özgürlük eylemlerinin önde gelen isimlerinden biriydi. Uzun süre cezaevi yattı, idamla yargılandı ve şimdi HDP'nin içerisinde... Pek çok alanda aktif bir insan yani tan evet. tanınması gereken bir kadın. Tanınması gereken önemli isimlerden biri ve bu noktadan sonra... Biraz daha HDP, HDP'nin içerisinde yer almak istiyor. Kendisi biraz yalnız hissettiğini de bize söyledi. Ancak özellikle sol ve sol siyasetin biraz daha hakim olduğu HDP içerisinde farklı bir ses olarak dikkat çekiyor Hüda evet, evet, tekrar bir şarkı müzik arası veriyoruz. Hovannes Badalyan'dan geliyor, Are <gülüyor> Oh, Radio Agos Come you tüm seslerini renklerini ve titreşimlerine açık radyo. To to work. Work Stay, say, Reklamlar. 32. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı. 2-10 Kasım tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde. Geliyor musunuz? Reklamlar bitti. Çok eskiden beri, evet Ermeni bir akrabalar var ama çok çok uzakta, yani... Hiçbir bağımız yok ya da işte çok çok uzaktan e, gibi algılıyorduk onu biz e, bu kadar yakın olduğunu bize bilmiyorduk. Açık Radyo. Radyo Ağustos. Merhabalar tekrar beraberiz e, programımızın üçüncü bölümü e, diyelim bu bölümünde e, programın başına hatırlattığımız... E, konferanstan bahsedeceğiz Müslümanlaştırılmış. ...Ermeniler Konferansı... ...Evet Hrantnik Vakfı'nın düzenlediği konferans... ...aslında mesele önemli... ...yani uzun yıllardır belki Anadolu'nun... ...coğrafyada herkesin bildiği... ...ama ancak bir şekilde dile getiremediği... ...söyleyemediği bir meseleyle karşınızdayız... ...Hrantnik Vakfı bu noktada çok uzun süredir çalışmalarını... ...yürütüyordu zaten... ...Cumartesi, Pazar, Pazartesi... ...3 gün boyunca Boğaziçi Üniversitesi... ...Güney Kampüsü'nde Müslümanlaştırılmış... ...Ermeniler Konferansı var... Konuyu çeşitli boyutlarla dile getirecekler biraz daha, çeşitli boyutlarla tartışılmaya çalışılacak. Biraz daha nasıl bir mesele, neyle karşı karşıyayız aslında hem Ermeni toplumu açısından hem Türkiye toplumu açısından önemli mesele. Şimdi biz de meseleyi biraz daha daha canlı biraz daha dinlemek istedik. Gaffur Türkay. Öncelikle bağlanma, sonra. yani Gaffur abi dinlemeye başlamadan önce... Boğaziçi açısına gidemeyecek olanlar için e, Agos'un web sitesinde canlı yayın <gülüyor> evet, olacak. Evet, Cranking sitesinde, Agos'un web sitesinde konferansı canlı olarak dinleyebileceğiz. Evet, bunu hatırladım. Evet, Gafur abi, önce Gaffur abiyi tanıyalım. E, ben Gaffur Türkiye'ye Diyarbakır'dan geliyorum. Ben Diyarbakır'da yaşıyorum. Konferansa katılmak üzere geldim. Evet. Burada bulunuyorum. Diyarbakır'da ne yapıyorsunuz abi? Ben e, Diyarbakır'da e, yaşıyorum. Diyarbakır'da bizim Surbiragos Ermeni Kilisesi Vakfı var. Oranın da yöneticiliğini yapıyorum. Evet. Ayrıca bir de orada yaşadığım için ticaretle falan uğraşıyorum. Evet. E, hemen başlayalım, girelim. Müslümanlaştırılmış Ermeniler ne demektir? Şimdi tabii e, Müslümanlaştırılmış Ermeni meselesi aslında e, hakikaten çok önemli bir mesele. Ve Türkiye'nin aslında üzerinde en çok durulması gereken bir konu olduğuna inanıyorum. Çünkü e, malum işte e, soykırım 1915'te Ermenilere yapılan soykırımdan sonra e, o soykırımda kılıç artıkları dediğimiz gerçekten kurtulan insanlar var. Ve o insanlar e, doğal olarak e, Müslümanlaştırıldılar. Müslüman oldular. Yani e, tabi orada e, kurtulan İnsanlar bugün üçüncü kuşak evet, torunları torunları torunlar var torunları yaşıyor o kurtulanların hmm. hasbel kader kurtulanların torunları yaşıyor bir kaçarak kurtulanlar var bir de bu şekilde tabi şimdi tabi benim e, anladığım kadarıyla ben de Müslümanlaştırılmış bir Ermeni olarak e, ve o bölgede yaşayan bir insan olarak o olayı çok kendimce bizzat içinde yaşayan bir insanım. E, Şimdi kurtulanlar eğer nasıl kurtuldu diye bakarsak anladığımız kadarıyla iki üç grup şeklinde kurtulanlar var. Şimdi baktığımızda bir önce o zaman kafileler halinde sürgüne giden Ermenilerin genç kızları ve bayanları malum o bölgedeki insanlar kendilerine ikinci eş olarak, üçüncü eş olarak, cariye olarak alıyorlar. Ve bugün benim Orada görebildiğim kadarıyla hemen hemen o toplumda yaşayan %90'ın üzerinde her evde bir Ermeni nene vardır. Hı hı. İşte o Ermeni nenelerdir ki e, o genç kızlar, o güzel kızlar ve o genç gelinler idi. Kimisi işte cariye olarak aldılar, dediğim gibi eş olarak aldılar, ikinci eş, beşinci eş neyse aldılar. Ve bu Ermeni neneler dediğimiz ki bugün birçok çevreyle yaptığımız sohbetlerde... İnsanlar ya aa, benim nenem de Ermeniydi, aa, ne kadar iyi bir bayandı, işte şöyleydi, böyleydi derler. Şimdi bir böyle bir e, kurtulan grup görebiliyoruz. İkinci kurtulan grup, e, mesela bir köyde diyelim, e, biliyorsunuz Ermeniler o zaman kardı. İşte bütün e, zanaat, demircilik, kalayıcılık, kuyumculuk vesaire vesaire Günün ihtiyaçları, palancılık, nalbancılık neyse, günün ihtiyaçları neyse e, Ermeniler... Yürütüyorlardı. Şimdi atıyorum bir köyde bir nalbanta, bir e, demirciye ihtiyaç varsa muhtemelen e, bu tarz ihtiyaç olan insanlar bırakıldı, öldürülmedi. Hmm. O ihtiyaçlar görülmek üzere öldürülmedi. E, bir de böyle kurtulabildiler. Diyorlar ki, da. yani bu sen gidersen e, bu. Ermeni giderse burada demirci kalmayacak. Yani zaten demircilik yapan yok. E, kimse yok. İşte Ermeni adam demirci. E, o köyde de günün koşlarında Demirciye ihtiyaç var. Dolayısıyla değişik çevrelerde bu tarz iş gören, ihtiyaç duyulan insanlar bırakıldı. E, yine e, görebildiğimiz kadar, kendi ailemizden de anladığımız kadar bir de çocuklar bırakıldı. İşte malumunuz. Osmanlı, Osmanlı devletinin geleneğinde vardır. Devşirmeler Hı -hı. olmak üzere diğer halkların çocukları devşiriliyordu. Hatta Hı -hı. biliyorsunuz askeriye de falan filan. Şimdi zannedersem o mantıkla o mantıkla bir de çocuklar bıraktırılmış. Yoksa çocuklar da öldürülebilirdi bir şekilde kaybettirilebilirdi ama çocuklar bırakılmış. Yani netice itibarıyla bir de bir şeyin hakkını teslim etmek lazım. Yani vicdanlı gerçekten Kürt özellikle bizim bölge itibariyle söyleyecek olursak biliyorsunuz o coğrafyada Kürtler daha çok yoğunlukta yaşıyor Hı. ve Kürtler vicdanlı aileler de var. Vicdanlı aileler de o Kürt kurtarmış yani gerçekten vicdanlı bir kısmını da aileler yanına alıyor. Bir kısmını aileler yanına almış işte kimi vicdanı sızladığı için kimi belki ileride bunu kendine işte çocuk olarak ya da yine ...kullanmak üzere kullanmış e, bırakılmışlar. Hı hı. Nihayetinde bu kurtulan... ...bu üç grup, dört grup... Dahi, ...netice itibariyle... E, ...bakıldığında... E, ...bütün... O, ...o coğrafya, bütün Türkiye coğrafyasında... ...yaşayan Ermeniler... E, ...bu o kadim coğrafyada... ...yaşayan... ...en e, eski halklardan olan... ...Ermeniler maalesef... ...yok edilirken... E, Ermenilerden kalan bir sosyal yaşam alanı da kalmamış oluyordu. Dolayısıyla o kurtulanlar artık Ermeni kimlikleriyle ya da Hristiyan dini kimlikleriyle kalma şansları da yoktu. Dolayısıyla bu insanlar hepsi müslümanlaştırıldı evet. Doğal olarak bugün denilir ya Türkiye'nin işte 99'u nokta bilmem ne musulmandır. Doğal olarak yani bir köyde 3 tane Ermeni kurtulmuşsa ve o köyün gerisi hepsi Müslümansa takdir edersiniz ki artık Müslüman olma şansı ya da şey, Hristiyan olma şansı, Hristiyan olarak yaşama şansı da kalmamış oluyor. Şimdi bir, bir coğrafyada kültürün yaşaması kültürel çeşitlilikten bahsettiğimiz zaman, Ermeni kültüründen bahsettiğimiz zaman, yani Rum kültüründen, Süryani kültüründen bahsettiğimiz zaman aynı zamanda Hristiyanlığın ürettiği bir kültürden de bahsediyoruz. Bu tabi Müslümanlaştırılmış Ermeniler konusu buna da dikkat çekiyor. Yani burada Ee, Ermenilerin yaşıyor olması e, aslında e, o kültürün yaşaması anlamına gelmiyor. Hristiyanlık kültürünün, yani onların ürettiği Hristiyanlığı da e, kaybediyor Anadolu. Bu da önemli sanırım. Evet, hı. Ee, Sizin hikayeniz biraz nasıl Gafra Bey? Siz kendi hikayeniz biraz bize anlatabilirseniz. Ya şimdi e, dediğim gibi bizim hikayemiz de işte az önce bahsettiğim hı hı. hikayelerden bir tanesidir. Sonuç itibariyle e, o soykırımda benim de bütün sülalem öldürülmüş. Yani benim sülalemden üç tane çocuk kurtuluyor. Ee, ...şöyle ben şu soruyla bağlayayım... Ee, ...insanlar Ermeni olduklarını biliyorlar mı? Yani tamam Müslüman olur, ...Müslüman kimliğiyle doğuyorlar... Ee, ...böyle bir ailede yaşıyorlar... ...yani Müslüm, Müslümanlaştırılmış Ermeni... ...Ermeni kimliğini devam ettiriyor mu? Şimdi bu Müslümanlaştırılmış... ...Müslüman olmuş lafı aslında önemli... ...bunu çok iyi algılanmak ve algılatmak lazım... Ee, Hatta Müslümanlaştırılmış dendiği zaman belki Müslüman çevrelerde azıcık bir tepki de e, bir parça e, sanki hani öyle bir bu, özellikle bir vurgu yapıyor Hı -hı. ama bu bir realite. Çünkü sonuç itibariyle o kurtulan insanlar e, işte üçüncü kuşak bugün ve o insanlar zaten Müslümanlaştırıldı. ha Arkasında doğan çocukları ikinci kuşaklar a, Müslüman olarak doğdular. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. babaları Müslüman olmuştu. Bir ben ben üçüncü kuşak olarak ben doğduğumda ve gördüm işte kendi hikayemden bahsettiğim Hı -hı. orayla biraz şey yapayım. Ben kendi hikayemden şöyle gördüm. Yani baktım dilim Kürtçe olmuş. O bölgede yaşadım. Çünkü benim ana dilim Kürtçe Siz olmuş. Biliyor muydunuz Ermeni olduğumuzu? Onu anlatacağım. Hı -hı. Dilim Kürtçe olmuş. E, dinim Müslüman olmuş. Tamamen Müslüman gelenekleri içerisinde ve böyle bir yaşam tarzı içerisinde büyüdük. Ha biliyor muyduk diye baktığımızda evet biliyorduk. Bizim ailede her zaman Ermeniliğimiz konuşuldu. Kendi Ermeniliğimizi biliyorduk. Şimdi bakın Müslümanlaştırılmış Ermenilerin kendi kimlikleri bilmesi için iki çok ana sebep var. Ana sebeplerden bir tanesi muhakkak ama muhakkak dededen babadan bir kulaklara fısıltı şeklinde de olsa anlatılmıştır. Bakın biz Ermeniyiz bakın biz şuyuz buyuz tamam. Yani belki birinci kuşak ikinci kuşak korkarak hiç bahsetmezlerken şimdi üçüncü kuşaklar çok bunu iyi tartışıyorlar. Böyle bir şey var. Dolayısıyla e, ikinci ana sebep ikinci ana sebep de şu. Müslüman, er, Müslümanlar her zaman... Bu Müslümanlaşmış Ermenilerin her ne kadar Müslüman da olsa her ne kadar dini vecibelerini kat kat daha yerine de getirseler en ufak bir reaksiyonda böyle iğnelemek için aşağılamak için ya da e, ötekileştirmek öteki olduğunu fark ettirmek için muhakkak ama muhakkak ya bir davranış biçimi ya bir söz biçimi ya bir şekilde o insanlara Ermenilikleri hatırlatılır. Hatta ben bir, her zaman bunu düşünüyorum ve bazen e, sohbetlerde de söylerim. İnan olun o, o Müslümanlardan olmasa birçok Müslümanlaşmış Ermeni Ermeni olduğunu da bilmeyecek. Çünkü evet, bu insanlar evet. hatırlatıyorlar yani. Ha, aş, bir Kimi aşağılamak için hatırlatıyor. Kimi alay etmek için hatırlatıyor. Belki kimi böyle e, sırf ironi olsun ne olsun ya da kafa bulmak için hatırlatıyor. Ama bir şekilde bu çok güçlü bir argümandır ve bu şekilde bu Ermeni Müslümanlaşmış Ermeniler bir şekilde Ermeniliklerini biliyorlar ve unutmamış evet. oluyorlar. Evet. İstersen ufak bir şarkı arası verelim. E, manşetimizi Muş'a belirli atmıştık. Yine geneliksel e, bir Muş şarkısı e, çalacağız. Aleksan Harutyunyan'dan Karun Patsar. Sen girmeden istersen ufak bir bağla. E, evet manşetimizi aslında biraz aktar. manşeti de anlatmak lazım. Muş birkaç seferdir bizim manşetimize taşınıyor. Yani Muş uzmanı olarak gittin geldin. Evet biz daha önce de özellikle Muş merkezinde bulunan Kale Mahallesi'nin yıkılmasıyla biraz Ağustos manşetine gündem olmuştu. Evet. Muş özellikle Ermenilerin 1915'ten önce çok sık yaşadığı yerlerden biri. Ancak e, 1915'ten sonra Ermenilere dair bütün izler bir şekilde Muş'ta yok ediliyor. Bizim bu hafta maaşı taşıdığımız mesele de e, Muş'un aslında Adliye Sarayı. Muş Adliye Sarayı Muş bölgesindeki çeşitli manastırlardan taşınan taşlarla yapılmış. E, şu anda üstünde kaplama var çok belli olmuyor. Ancak Adliye Sarayı'nın girişindeki taşlarda taşların hem manastır ait olduğu taşlar görünüyor... Buna dair detaylar da bu hafta Ağustos'un anketinde. Evet, Karun Patver. Karun Patver. Alvin Tanner. Gabin çarxne ertangmare girxordi akrin gulbek gabin Kun mä eri gazan er tankmare gel gazan Alexander Harutiunyan'ın Ermenistan'da kurduğu Garot adlı toplum şarkısını neydi? Genelde bir muş şarkısıydı. Tekrar Gaffur abiyle devam edeceğiz. Evet, aslında bölgede hani 1915'ten sonra en sık yaşadığımız hani özellikle bölgedeki Hristiyanların en sık yaşadığı problem kilise problemiydi aslında. Hani kiliselerin olmaması, okulların olmaması ciddi bir problemdi. Ama Diyarbakır'da şöyle bir farklılık vardı. 1915'ten sonra restore edilen en önemli kiliselerden biri Surp Grégoros Kilisesi var. Aslında biraz kilisenin restorasyon hikayesi hem bölgedeki Ermeniler için ifade ettiğini biraz dinlemek istiyoruz Lafraabi'den. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii Diyarbakır'da Surp Ermeni Kilisesi var ve hakikaten çok muhteşem bir kilise. Şimdi bu kilise 1970'ler 60'a kadar şey olarak 59 yılında zannedersem geri alınıyor. O zamana kadar işte e, şey deposu olarak kullanılıyor. Sümerbank deposu olarak bir ara Alman askerlerinin kaldığı askeri birlik ya da yer merkez olarak kullanılıyor. Ve 1959'da zannedersem e, cemaat müracaat ediyor. E, o zamanki Menderes hükümetine e, tekrar cemaate kazandırılıyor. Ve e, kilise olarak işlevini sürdürmeye hmm. devam ediyor. E, bu 70-80'lere kadar, 85'lere kadar böyle orada işte 30-40 aile, zannedersem 50 aile neyse bir belli bir sayıda ailenin de olmasıyla birlikte e, kilise olarak işlevini görüyor. İşte din adamı olan, sürekli pazar günleri ayın yapılan, e, işte vaftiz ihtiyacı, cenaze ihtiyacı neyse bütün sosyal alanda bütün ihtiyaçları kilise olarak görebiliyor. Ama 90'lara gelindiğinde... Maalesef işte mevcut cemaate ait aileler de son 20-25 aile ben hatırlıyorum vardı. Dini Hristiyan olan Ermeni ailelerden bahsediyorum. Onlar da Diyarbakır terk etmesiyle birlikte işte İstanbul Avrupa'ya göçmesiyle birlikte kilise ayın yapılamayacak duruma geldi. Arkasında zaten kilisenin yapısı da damı, toprak ve şeydir. Böyle kendisine has bir yapısı vardır. Bu log dediğimiz loglama sistemiyle sürekli bakım gerektiren bir Hı. sistemdir. Kimse kalmayınca o bakım yapılmayınca bu zamanla su almaya başladı ve des vesaire yıkılmaya başlandı. Yıkılmaya başlandı derken şey olarak üstü komple Çürümeye başladı dökülmeye tabii. başlandı. Topraklar falan döküldü. Ee, sonuç itibariyle o büyük kilise şey olunca biz küçük kilise dediğimiz bir yer var. Oraya taşımıştık kilise işlerini ufak tefe görmeye çalışıyorduk. Ve büyük kilise öylece şey oldu. Şimdi ee, 4 yıl önce hatta 5 yıl ee, işte 2009'da 2009'un başlarında ee, Diyarbakırlı ee, İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlı Ermeni aileleri birkaç insan bir araya geliyor. Ya biz o kiliseyi ne yaparız nasıl yaparız gibi bir ee, tartışma, sohbetlerden sonra bir karar veriyorlar. Vartkes e, Ayık'tan da denilmiş, Pelin de gelmiştir. Evet, i̇şte Ergün Ayık Başkanlığında bir heyet hı hı. E, başkanlığında bir heyet e, bir işe koyuluyorlar ve e, çok ciddi bir çalışma yürütüyorlar. Önce bir temizletiyorlar. Zannedesem 520 tane traktör toprak e, şeyi boşaltıyor, temizliyorlar. Ondan sonra kurumları ziyaret ediyorlar. Vesaire bir proje miroje oluşturuyorlar. Bak çok yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Ee, arkasında işte e, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne gidiliyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ya gelin onarın deniliyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde zannedersem mevzuatlarında şöyle bir şey var. Yapabilmeleri için o kurumun adına olması gerekiyormuş. Evet, evet. Öyle deniliyor o zaman. Evet. Ve e, tapusunu kuruma devredin, yapalım deniliyor. O zamanki yönetim kurulu e, da bunu kabul etmiyor. Biz tapumuzu vermeyelim, kendi evet, yerimizi heh. vermeyelim. E, siz yapabiliyorsanız yapın vesaire. Sonuç itibariyle vakıflardan herhangi bir katkı olmuyor. Diğer kurumlar ziyaret ediyorlar. O zaman Büyükşehir Belediye, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Sayın Osman Baydemir Beyefendi e, sağ olsunlar çok ciddi bir destek sunacağını söylüyor. Maddi manevi elimizde ne gelirse katkı sunarız gibi bu, bu bizim yönetim kuruluna da iyi bir cesaret de oluyor, Ön açıcı oluyor ve dolayısıyla bu yönetim kurulu işe başlıyorlar ve çok 4 sene gibi bir sürede e, bu muhteşem yapı tekrar kazandırıldı. İşte e, ciddi bir katkı sundu Büyükşehir Belediyesi ama geri kalan da bizim bütün Ermeni cemaatinde gerek İstanbul'da gerek diasporadaki Ermeni cemaatinde toplanan paralarla yapıldı. Hatta şu an itibariyle de daha borcumuz da var. Borcum yani var. E, sağ olsun müteahhit de çok iyi bir ekip, çok temiz güzel bir çalışma çıkardı ve 5.300 gibi TL, 5 milyon 300 bin TL gibi bir masraf e, şey yapıldı hı hı. gitti ve bunun 1 milyon 200 bin TL'si daha borcumuz duruyor. duruyor. Evet. Şu dakika itibariyle bile daha kurumlarda, değişik çevrelerde. İşte yemekler yapmak üzere ya da sohbetlerde ya da birer kişisel ilişkiler geliştirerek o paraları toplamaya çalışıyoruz. Ha, şimdi sonuç itibariyle böyle bir emekler e, yönetim kurulu böyle güzel emekler verdi. E, Tabi herkese bu anlamda teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. E, sonuç itibariyle çok mükemmel bir eser kazandırıldı. Hem Diyarbakır'a güzel bir eser kazandırıldı. İstanbul'da bir kültür merkezi. Sadece kültür kilise, merkezi, sadece kilise olarak, olarak algılamamak lazım. E, kilise çünkü Orta Doğu'nun bir de büyük en büyük Ermeni kilisesi. Evet. Çok büyük bir hem gerek müştemilatı olarak hem kapalı alanı olarak çok büyük bir kilise. Dolayısıyla şimdi o kiliseyi açtıktan sonra günlük 200-300 kişi böyle ziyaretçisi olan bir mekan haline dönüştürüldü. Yaşanır olması çok, çok yaşanır olması ve e, zannedersem şimdiye kadar ikinci, iki tane zadik bayramımızı kutladım. E, zannedersem 3-4 tane a, Büyük ayinler yaptık. İşte geçen Eylül'ün 10'unda yine e, biliyorsunuz Van Ahtamar Kilisesi'nin bir günü var. Her sene bir gün ayin evet, yapılır. Evet. Bu sene Patrikhane'de bir karar aldı. Bizim, bizim günümüzü de oradan iki gün sonrasına bıraktı. Hı -hı. Buradaki espri amaç oraya gelen ziyaretçileri Diyarbakır'da taşmak taşımak. Oradaki kiliseye de getirmek. Evet. Dolayısıyla e, böyle 600-700 kişilik insan katıldığı. Bir ayın, bir etkinlik yaptık Eylül'ün 10'unda ve yine Ermenilere has yemeği olan bir kavurma, ayvalı kavurma, Diyarbakır'a has bir kavurma. Kilise avlusunda pişirmek, hı hı. açık alanda pişirmek suretiyle. Tüm insanlara böyle bir, bir yemek sunumu da yapıldı. Canımızı çekti abi. Evet. Bu <gülüyor> evet, buradaki derdim şu, yani amaç o sosyal yaşamın geri getirme noktasında da bir adım olduğu için özellikle evet, evet. vurgulama ihtiyacı <gülüyor> duyuyor. Yani. Dolayısıyla anlamlıydı ve gerçekten görülmeye değerdi. Zannedesem basına gazetelere de yansıdı. Evet. Berç'te iki ayındı da oradaydı. Evet. Evet. evet Sağolsunlar. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sayın Patrick Vekilimiz Aram Ateşyan kendileri hatta yemek servisi yaparak böyle de bir canlılık, böyle de bir ruh kattılar sağ olsunlar. Dolayısıyla bu tarz etkinlikler, şimdi orası bir kültür merkezi, bir sosyal yaşam alan merkezi. O kilise çok anlamlıdır. O kilise sıradan bir kilise değildir. Çok stratejik bir, hem Diyarbakır olması münasebetli, hem kilise. Çünkü 1900 bu malum olaylardan sonra, Kırsalda, sağ sonda, Batmanda, Bitlis'te, bilmem Muş'ta kurtulup kaçabilenler, kendini şehre atabilenler, ilk uğradığı yer orası olmuş. İnsanlar oraya sığınmış, orada yaşamış, orada bir şekilde e, yaşam alanı bulmuş. Dolayısıyla o kilise çok anlamlıdır ve böyle ayağa kaldırmış olmamız çok tarihi bir misyon şu anda. Gerçekten tarihi bir misyon yüklenmiştir. Dolayısıyla o kiliseyi bu sefer yaşatma tabii vakıf olarak da çalışmalarımız bitmedi. Hem bir taraftan işte az önce dediğim gibi borç morçlarını bitirmeye çalışırken <gülüyor> bir taraftan da şey yapmaya çalışıyoruz. Yani o kiliseye e, can katmak için, o kiliseye ruh katmak için projeleri geliştiriyoruz. Bilmiyorum zamanımız varsa bir şey daha bulamak evet. istiyorum. E, o kiliseyi yaşatmak adına Diyarbakır'da kent müzesi kuruldu şimdi. Şimdi Cemil Paşa Konağı diye bir yer var. Hı hı. Kilisenin çanının da güzel bir hikayesi var, onu da değin. Evet, şimdi evet. o çan hikayesini de şey yapacağız. Ee, şimdi kendisi kuruldu. Biz o zaman Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul'da bir üniversite beraber o projeyi yürütüyorlar. Biz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ettik. Yani Şehir ile beraber mi? Bir üniversite ama doğrusan üniversite hı hı. çok Aynen, bilmiyorum. Evet. Yani şu anda aklımda tamam. değil. Ee, Biz yönetim olarak Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ettik. Dedi ki Ermenilere ait olan, o e, müzede Ermenilere ait olan bölümünü e, biz Sülbir Agosta size mekan sunabiliriz. Buyurun biz gelin biz orada açalım dedik <gülüyor> ve bu arada bu bir vesile de olmuş olur. E, ben bir çağrı da yapmış olayım bizi duyanlar için. E, biz orada şimdi Ermeni kültürünü yansıtan bir müze şeklinde üç tane oda tahsis ettik onlara müştemilatın içerisinde. Biz e, Yani Ermenilere ait kendi Ermeni kültürünü yansıtan bu bir tarih, bir obje, bir mektup, bir resim olabilir. Kimin elinde ne varsa biz bunu da bekliyoruz. Yani vakfımızın demirbaşına kayda olmak üzere o, orada Ermeni kültürünü yansıtan. Zannedersem bu da Türkiye'de ilktir diye düşünüyorum. Evet, evet. Çünkü bir taraftan da sadece kilise olarak değil bir de Ermeni kültürünü yansıtan bir kısım açtık. Sağ olsun bu anlamıyla biz belediyeyle de bir protokol yaptık haberle diye de bunun karşında bize güvenliğini temizliğini hı hı. E, temin ettiler oran güvenliğini şimdi şu anda üç var diye güvenlik temin edildi bu bu çalışmaları da yürütmüş oluyoruz e, çam meselesine gelince çam bir... meselesine girmeden istersen bir müzik arası verelim tamam. ee, Aram Dikran'dan dinleyeceğiz 2009'da hayatını kaybetti kendisi ee, Kürt müziğinin en önemli isimlerinden biri ee, Cümhür Şehidinde bir şarkı, Ermençe ve Kürtçe sözlere dinliyoruz. Ben dilim. Mure, ainoasko rante tuure, sirretis tuuri kamer mure. Vakteet keetet tuure, jani yrjäl, sirunde ga tuure, ainoaske. Dest malamyn hulmda bubun, liberdere ve ketipun. Dest malamyn hulmda bubun, liberdere ve Çitini dest balamın dizumine verdine gülverin sıruna ağçı kumay doğgay yesekde yetubğa okti Hei riida jaan jaan jaan jaan jaan jaan jaan Yediti yevhulaniye Radyo Agos. Evet tekrar beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müslümanlaştılmış Ermeniler Konferansı'nı biraz vesile ederek... Gaffur Ağabey'le Diyarbakır Surp güregos Kilisesi'nin biraz hikayesini de dinledik. Çan, Diyarbakır Surp güregosun Çan'ı biraz meşhur bir Çan'dır. Biraz da onun hikayesini demek istiyoruz. Çan'ın benim ben. için de hikayesi var. <gülüyor> ben Agos'a yeni girmiştim. İlk telefon görüşmem bu Çan'la ilgili olmuştu. Heyecanlıyım tabii. Elim ayağım titriyor. Ne yapacağız? Nasıl haber yazılır? Bilmem ne. Bana da bu görev vermişler. Çan ne olacak? Akıbeti nedir? Ben Ergün Bey'i aradım. Dedim yani Çan'ın durumu ne? Ya sen bilmiyor musun? Orada bilen biri yok mu? Onu ver. Sen ne anlatıyorsun? Bana kızdı. <gülüyor> bize kalayladı. Sonra ben öyle başladım yani Agosa'da. Unutmuyorum yani Mecanlı hikayesini. Evet, Gafur abi anlatsın. <gülüyor> şimdi kalayı yedik ya. <gülüyor> şimdi kalayı yemişsin bize. <gülüyor> şimdi Çan e, hakikaten önemli bir şey. ayak O işin bir önemli bir ayağı. E, şimdi Diyarbakır'da e, 1914'lerde Oran bir çanı var orijinal işte soğan başlı dediğimiz tip bir çanı var kulesi var ve 1914'te zannedersem bir şey yıldırım düşmesi sonucu yıkılıyor ya da büyük hasar görüyor hasar görünce zannedersem o günün idarecileri o işin ucundaki insanlar oturuyorlar karar veriyorlar. Diyorlar biz madem ilk kaldı biz daha güzelini daha modern günün şartlarına göre daha güzel bir mimari bir tarzda güzel bir şey yapalım. ve Hakikaten de çok daha güzel bir tane yapıyorlar. Daha yüksek daha böyle orijinal bir şey yapılıyor. Resimlerde de var. Sonra tabi malum olay olunca 1916'da zannedersem toplanılıyor bakılıyor. İşte diyorlar ki bütün kilise şeyim Cami minarelerinden daha yüksek olduğu için biz bunu yıkalım kararını veriyorlar. Hı. Ve zannedersem oradaki kayıtlardaki bilgilere göre ben konuşuyorum. Hı. Zannedersem bir hafta top ateşiyle dövülmek suretiyle ancak yıkabiliyorlar. Hı. Hı. Çünkü Hı. çok muhteşem bir mimari şeyle yapılmış. Dolayısıyla böyle bir içimizi burkan... Böyle bir orayla şey yaptığımızda çan hikayesi böyle şeydir. Onun için fırça yemeğe değer bir hikayedir. <gülüyor> <esprili>. <gülüyor> Aa, işte, tabii biz burada bu kilise onarımına yoğunlaşırken işte çan kulesi yap, olmazsa olmazı denildi. Ve çan kulesi çok önemli bir parçasıydı o projenin. Tabii çanı Rusya'dan özel orada bir evet. iş adamla galiba Patikane sağ olsunlar şey yaptılar. ...böyle bir organize ettiler, yaptırdılar. Çan, çan kısmı Rusya'dan geldi. İşte kulesi çok zorlu yapıldı. Çok masraflı ve zahmetli. Çünkü biliyorsunuz orada Karacadağ'ın volkanik, Karacadağ volkanik taşlarından o kilise yapılmış. Taşlar çok has, o yörenin has taşlarıydı. Hı -hı. Böyle siyah, böyle delikli falan. Aa, o taşlar hepsi yontulmak üzereyle, makinelerde çizimlerle falan... ...baya büyük emekler verildi. Ve... <gülüyor> Çok büyük zahmetlerle yapıldığı için hatta ben şeyi hatırlıyorum. Biz çanı getirmiştik oraya koymuştuk. Genel basını gazetecileri hep gösteriyorduk. Bak çan burada. <gülüyor> <gülüyor> çan burada var yani olacak falan gibi. Hep böyle biz de kendi evet. açımızdan o çan hikayesi böyle şey yürüdü. Sonuç itibariyle gerçekten çok muhteşem bir çan kulesi yapıldı. Evet. Ve o çan da şey yapıldı. Ve, Sanırım artık orada ustalar olmadı için mi Moskova'dan geldi Moskova'da evet. Yani o çanın kendisi zannedersem çok özellik isteyen bir şey bir işte durum. Onun için zannedersem yaptı. Hı. Çok bilmiyorum Hı -hı. tam detayı ben de çok bilmiyorum ama zannedersem bir de zannedersem orada bir iş adamı Hı -hı. da şey yaptı katkısını yaptı. Çan çok önemliydi, şöyle önemliydi çünkü 100 yıldır orada çan çalmıyordu. Evet. Ve evet, yüzyıl yıl aha. sonra, bakın çok ilkler yaşandı o kilisede. Yüzyıl yıl sonra çan çaldı orada. Çan çalıyor şimdi artık her gün. Hı. Günde iki kere çalıyorlar. İki, o kilisede çok ilkler yaşandı. İşte mesela ilginç bir şey söyleyeyim. Diyarbakır, Surgiragos Ermenik kilisesinde ayda bir gün piyano dinletisi yapılırmış orada. Hı -hı. Mesela biz Yüzyıldan sonra bir piyano dinletisi yaptık orada. Hatta evet. e, 1915'te o malzemeler falan, kilisenin malzemeleri falan en konulurken e, Demirbaşı'nda kayıtlı piyanosu evet. olan bir kilise. Evet. Yani çok özellikli çok şey bir kilise. Dolayısıyla mesela bir piyano dinletisi yaptık. Rafi Bedrosyan şeyinden bir piyano dinletisi yaptık. Yüzyıl sonra. Ve orada e, gerçekten mesela bir e, Çok uzun bir zamandan sonra vaftizler yapıldı. Günlük dediğimiz Hı -hı. vaftizler yapıldı. Ve her şeyden önemlisi belki 40 yıl önce mi ne zaman düğün yapılmış orada bilmiyoruz. Bir ilk e, düğün yapıldı. Yani nikah Hı -hı. kıyıldı kilisede. Dolayısıyla bütün bu ilkleri yaşadığımız için hakikaten çok heyecanlıyız. Hem heyecanlıyız hem de bize bir cesaret de oluyor. Bu ilkleri yaptıkça biraz daha, da, daha kendimize da, kendimiz, da, geziyoruz. Yani, biraz evet. daha... Amaç dediğim gibi sadece benim anlayışıma göre sadece kilisede iki taş üstüne koymak yetmiyor. Tamir etmek, onarmak çözmüyor iş. O orada o sosyal yaşam alanını bulmak, o sosyal hayatı işte ben az önceki espri anlatırken o yemek esprisi vurgum oydu. Yani çünkü o bir o piyano ayda bir piyano dinletisi yapıyor. İşte o Ermeni yemekleri var. O Ermeni sosyal yaşam alanını orada vücut bulması, hayat bulması bu çok anlamlıdır. Dolayısıyla Ermeni Kilisesi çok anlamlıdır. Dolayısıyla böyle gerek ülke içinde yani Diyarbakır'ın dışındaki Ermenilerden olsun gerek yurt dışındaki yerlemelerin çok ilgi alakanı olması gerektiğine inanıyoruz. Orası çok anlamlıdır. Yoksa kiliselerimiz İstanbul'da var işte bilmem. Kilise var. Üsküdar kilisesi, ne kilisesi, klasik işte cemaat var, insanlar gidiyor, dini ibadetlerini yapıyorlar. Ama dün diğer bir sürgülermenin kilisesi, sürgülergosermenin kilisesi çok farklı işlevi olan, çok farklı şeyi olan bir yaşam alanıdır değil Dolayısıyla e, Çan hikayesi de öyle. Şimdi ziyaretçisi çok sanırım kilisenin değil mi? Artık hani öyle bir ziyaretçi trafiği. Hani onarımdan sonra biraz hayat nasıl gidiyor Diyarbakır'da Ermeniler için? Ya onarımdan sonra şöyle. E, tabii o kilisenin e, yapılmış olması işte iki tane açılış yaptık. Her açılışa 3 4000 bin tane insan katıldı. Yurt insanlar geldi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Öyle bir şey kapalı kutu haline gelmiş ki sanki Diyarbakır'da çok büyük bir öcü varmış gibi bir herkeste böyle bir kaygı vardı. Gerek dışarıdan gelenler açısından gerek orada yaşayanlar Hı -hı. açısından. Ama o açılışlar işte bu az önce saydığım yeni ilkler milletler hepsi yaşanınca tabi bu insanlara bir güç de bir cesarete veriyor. Dolayısıyla gerek dışarıdan gelen Ermeniler aslında şimdi biraz daha Diyarbakır'a gelirken biraz daha rahat gelebiliyorlar. Artık biraz o korku hı hı. şeyi yeniler, yenilmiş olarak geliyorlar. Bir kere o birinci şey Diyarbakır'da yaşayan Ermeniler açısından mesela çok rahatlıkla gözlemlenebiliyor. İnsanlar geliyor, orada ayinlerde ayinlere katılıyor Müslümandır ama ayinde de katılıyor. Hı hı. Orada oturuyor, izliyor bir yerden kenarından katılıyor. Tamam yani bir Müslüman insanın ayine katılması çok dini anlamda şey değil ama ...en azından oturup arkadan izleyebiliyor... ...duygusal bir bak... ...kendi içinden gelen bir bak kurabiliyor... ...ve dolayısıyla... ...bir canlılık getirdi... ...ya ufak basit bir şey söyleyeyim... İnanın ...bizim orada hani o kilisenin olduğu yere... ...Gavur Mahallesi derler biliyorsunuz... Hı. ...bu arada Mugridiş Margosyan Mugridiş ağabeyi de anmış olalım... Ee, ...işte Gavur Mahallesi diye kitap yazdı... ...şimdi o Gavur Mahallesi'nin... çeresi değişti... ...inan onun esnafların şeyi değişti... ...yani orası daha kötüyken... Şimdi o oraya gelen böyle insan kalite, nitelik anlamda bir değişiklikler olunca bu her şeyi yansıyor. Orada insanların yürüyüşüne dahi yansıdı. Yani hiç abartmıyorum. Çünkü bizim Ermeniler aslında çok anlamlı Müslüman olmuş Ermeniler şimdi artık rahatça gelebiliyorlar, kendilerini ifade edebiliyorlar. Orada oturuyorlar, birbirlerini tanıyorlar. Orası bir mekan, bir buluşma yerine haline dönüştü. Ve dolayısıyla o anlamıyla da çok çok güzel bir işlev görmüş oluyor. Has, e, ziyaretçi açısından da zannedersem günde 200 300 insan ziyaret hı hı. ediyor. Yani bunların içinde Ermenisi olan, Türk olan var, Arap olan var. Dışarıdan gelen misafiri evet. gelen oraya getirip gezdiren hı hı. var. E, mimari olarak da çok evet. bir, muhteşem bir yapı. Dolayısıyla e, yani anlatsak herhalde çok saatlerce <gülüyor> anlatabiliriz yani. <Evet. gülüyor> e, ne yapalım? Bir, e, bir müzik. müzik arası evet, verdim yani. bu sefer. Onik Dinkçı yandan dinleyeceğiz. Çok okuyabileceğim. Fakri <gülüyor> şey. abi olmayınca şarkısını yokmaktan zorlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben evet. sadece onun için dinleye andayım. Siz anlayın. Yarko <gülüyor> ho Kele Kele Yaar Kele Naseo yaar gohokun mernem nazer Kele Kele Yaar Kele Naseo bolorumen rumen kyl mazer Kele Kele Yaar Kele Zazoo bolorumen rumen kyl mazer Kele Kele Yaar Kele Zazoo Duan kines, jarke sirem, helekele, jarke le naso. Duan kines, jarke sirem, helekele, jarke le naso. Alvard kine, kezetre mem, helekele, sazo. Alvartkinin kine, hele kele yaar kele sazoo mm -hmm. ye sur nan kele kele Gees orin ansap, orin mitna, kele kele, yar kele naa anush, ansap, kele kele, yar kele saa Yarmer anush, ansa, kele kele, yar kele naso. Tekrar beraberiz. Onnik Dinkjan'dan Dinjan, dinledik. Diyarbakır'dan göç etmek zorunda kalmış bir ailenin Diyarbakır'da doğmamış bir, bir, bir, bir bireyi. Fakat Diyarbakır Ermeni kimliğini, kültürünü, evet. dili şarkılarıyla Amerika'da yaşatan birisi. Türkiye'ye dinleme fırsatımız oldu. Gafur abi Müslümanlaştırılmış vurgusu kuvvetli yani. Afişlerde görüyoruz. Fakat, durum şey diyorlar yani. Ya kardeşim kimse kendi isteğiyle Müslümanlaşmış olamaz mı falan filan gibi itirazlar var. Ne diyorsun? Şimdi ben bu anlamda şöyle söyleyeyim, laflara başlarken de ben belirttim. Şimdi siz üç tane çocuğu bir köy ortamına bırakırsanız, hiç kimsesi kalmamış, hiç onlara bağlantısı Yani bu İngiliz de olsa o çocuğu oraya bırakın, Müslüman olacak. Ya da üç tane Müslüman çocuğu götürün bir İngiliz mahallesinde, bir İngiliz köyüne bırakın değil mi? Evet, onları götürün. E, o, o da Hristiyan olacak, dili de İngiliz olacak değil mi? Yani çünkü diyalog kuracağı, hayat bulacağı, kendini ifade edebileceği bir ortam o. Onun için hani e, bu şeyden ziyade, hani şey başta dedim ya bazıları der ki, Ya kardeşim belki birileri gönüllü Müslüman olmuştur. Ya gönüllü ya da gönülsüzü başka şansı da yok zaten. Evet. Yani ha belki birileri de Müslüman yaşamak için Müslüman da olanlar oldu o gün. Yani şimdi birisi sizin kafanıza bir şey dayarsa yaşamak adına da belki dininizi değiştirmeye yarar. insan çünkü hayat güzeldir. İnsan yaşamak için belki onu da seçebiliyor. Dolayısıyla hani o tartışmalara girmektense somuttan bakmak lazım. Bugünkü mevcut somut budur bu iki kere iki dördtür bu insanlar Müslüman olmuş Müslümanlaştırılmış başka şansı da yok hı hı, evet. ve maalesef zaten bir de orada şöyle bir algı da var yani o bölgede özellikle ben söyleyeyim maalesef bizim Ermenilik dinle şey anlıyor hatta Kürçede fırla kelimesi kullanılır Ermeniler için fırla yani yani çok böyle kimsesiz gariban öteki falan hı hı. yani sonuç itibariyle Müslümanlaştırılmış Ermeniler. Evet, aynen burada belirtildiği gibi Müslümanlaştırılmış, somut itibariyle de Müslüman olmuş insanlar. Yani ben bunu kendi ailemden evet. biliyorum ve orada yüzlerce, binlerce aileden biliyorum. Yani fura bir şey Robert şimdi konferan Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ona bağlanacağız. Konferansın önemini anlatacak. Bir istersen dinleyelim Robert'i. Robert merhaba bağlandık duyuyor musun? Zaten. Evet, bağlandık zaten. Ben dinliyorum. Sen, siz sen iyi yayınlar. Tamam, biz de seni dinleyelim o zaman biraz. Yani bu konferansın önemi nedir? Önce öyle başlayalım. Bende çok temel bir önemi var. Bugüne kadar hiç konuşulmamış, yani kamuoyu önünde en azından hiç konuşulmamış bir meseleyi açık bir şekilde, herkesin göreceği, dinleyebileceği şekilde konuşulur hale getiriyor. Meselenin konuşulmamış olması şu açıdan önemliydi. Bence bir, bir yaraydı bu. Yani Gafur abi, Gafur Türkay muhtemelen anlattı. Ben dinleyemedim tabii ama e, Anadolu'da, Anadolu'nun farklı yerlerinde, Diyarbakır'da olsun, başka şehirlerde olsun, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da ama batıda da e, eksik değil. Çok sayıda geçmişte ailesi Ermeni olan, e, Ermeni kilisesine bağlı olan ama bugün e, geçmişte yaşanan acı olaylardan dolayı, zorluklardan dolayı Ermeni kimliğini yaşayamayan hatta geçmişte er, ailesinin Ermeni olduğunu bilmeyen daha iyi insanlar vardı ve e, hani az çok e, sosyal psikoloji, insan psikolojisini, ruh halini e, göz önünde getirdiğimizde bastırdığımız, sakladığımız şeyler, e, olaylar, kimlikler, e, geçmiş en de sonunda bir yara e, yaratıyor, bir travma yaratıyor ve böyle yaşayan çok sayıda insan var Türkiye'de çok fazla sayıda insan var. Belki sayıları milyonlarla ifade edilebilecek insan var. E, Hrant Dink'in sayesinde diyebilirim ilk adımları bu konunun konuşulmaya başlandı. İlk adımlar öyle atıldı. Sabiha Gökçen haberiyle Türkiye Kamuoyu biraz böyle bir gerçekliğin varlığından haberdar oldu. E, Fethiye Çetin'in kitabı, anneannem kitabı tabii ki çok önemli bir rol oynadı bu konunun daha da bilinçli olması. E, ama hala çok rahat konuşulmuyor. İnsanlar belli kaygılarla, korkularla e, hayatlarına dair korkularla belki mesleklerine, itibarlarına, prestijlerine dair korkularla e, ermenliklerini açık açık söyleyemiyorlar. Ee, bu konferans hem bu konunun akademik olarak e, çeşitli boyutlarıyla bilinir olmasını sağlayacak hem de bence e, cesarete ihtiyacı olan, cesaretlendirilmesi gereken, desteklenmesi gereken insanların da bundan sonra muhtemelen daha rahat bir şekilde. Evet bizim ailemiz geçmişte Ermeniydi veya benim bir Ermeni anneannem, babaannem vardı e, veya ben e, Müslümanım ama Ermeniyim. Veya ben e, Müslümanım ama Hristiyan olmak istiyorum. Çeşitli şekillerde bu istekleri, talepleri yine getirmelerini kolaylaştıracak. Meselenin e, herhalde basında da daha fazla yer alacağını öngörebiliriz bu konferanstan sonra. Belki televizyonlarda e, programlara konu olacak. E, belhasıl bence temelde de e, Türkiye'nin biraz daha normalleşmesine katkıda bulunacak bir adım olarak önemli olduğunu söyleyebiliriz bu konferans. Evet program e, web sitemizden yayınlanacak canlı bir şekilde e, atölye çalışmaları var, paneller var, akademisyenler konuşacak, tanıklıklar olacak, e, üçüncü kuşak konuşacak. E, biraz programdan da bahsedebilir misin neler var nelerle karşılaşacak insanlar oraya gelenler ve canlı e, izlemek isteyenler. Evet. Ee, az sonra başlıyor konferans. Açılış sonuçmalarıyla Rakel Dink konuşacak. Boğaziçi Üniversitesi Elektörü Güler Barbarosoğlu konuşacak. Konferansın düzenleyici ortaklarından Malatya Ermenileri Derneği Başkanı Özsof Köle Tavitoğlu ve Hrant Dink Vakfı adına da Ayşegül Altınay e, konuşacak. Ondan sonra bir açılış sohbeti var bugün. Fethi Çetin, Neva Atakkoç ve Sibel Asna. E, aslında bu üç ismi de e, Müslümanlaştırılmış Ermeniler başlığı altında Bu hayatları bu şekilde geçmiş insanlar olarak ele alabiliriz Yani kendi şahsi deneyimleriyle de Bir şekilde kimliğini gizlemek zorunda kalmış insanların Torunları çocukları olarak konuşacaklar Ondan sonra akademik bir program var bugün İlk oturumda tarihinin yükü tanımlamanın siyaseti İkinci oturumda Müslümanlaştırmanın uzak ve yakın tarihi Üçüncü oturumda da 1915'te Müslümanlaştırmaya tarifi tanıtlık başlıkları var Bu, e, burada dünyanın farklı üniversitelerinden, Ermenistan'dan, Amerika'dan, Türkiye'den, e, Ermeni, Türk, Kürt akademisyenler, başka milletlerden akademisyenler e, konuşacaklar. Konferans üç gün sürüyor. Yarınki e, programda 1915'te Müslümanlaştırılma e, başlıklı bir oturum var. Hafızanın izleri, müzik, yemek ve anı çalışmaları başlıklı bir oturum var. Tekniste din ve Kürt kimliği üzerine bir oturum var ve diğer üzerine bir oturum var. Son günde hafıza ve kimlik başlığına ayrılmış. Burada hem kimlik üzerine hem de din kimlik üzerine bir var olacak. Son gün benim katılacağım, daha doğrusu oturum başkanlığını yapacağım bir oturum var. Orada da Müslümanlık Müslüman ilahiyatı teorisi gözlüğüyle bu meseleyin nasıl baktığını Cemal Uşak ve Hidayet Çevkat da çoksal anlatacaklar. Orada da muhtemelen e, ilginç tartışmalara e, tanıtlık edebiliriz. Dolayısıyla çok dolu bir program. E, halka açık ama ilgi çok yoğun o yüzden kayıt alınıyor. E, ismi, ismini yazdığı anlar e, izleyebiliyorlar ama e, konferans salonunda ama Boğaziçi Üniversitesi iki farklı salon daha tahsis etti. Aynı evet. aydın zamanda salonların dışına e, Boğaziçi'nin e, o, o meşhur Güney Kampüs'ün orta sahasına da Bir et, et, geniş ekran kuruldu. Oradan da yayın yapılacak. Dolayısıyla çok fazla sayıda insan aynı anda takip edebilecek konferansı. Senin de dediğin gibi Gökhan hem Arantik Watch'un internet sitesinden e, hem de Agofi'nin internet sitesinden de e, canlı olarak e, izlenebilecek oturumlar. Peki Robert çok teşekkür ediyoruz. Ee, görüşmek ben teşekkür üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar size. Teşekkür ediyoruz. Evet e, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. İstersen evet. e, kitap fuarı var. Ondan bahsedelim. Bu hafta kitap ekimiz de çıktı. Ee, kitap fuarı dolayısıyla daha geniş özel bir sayı. Ee, orada Agos'un standı olacak. ranting Vakfı'nın evet. standı olacak. Aras Yayınları'nın standı olacak. Ayrıca cumartesi günü Karin Karakaşlı'nın imza günü var. var. Kendisini evet. çok seviyoruz biz. Biz gideceğiz kitaplarımızı imzalatmaya. Siz de imzalatmak istiyorsanız. Bu hafta kitap ekinin de kapağından bahsedelim. Modern Edebiyat, ede, edebiyatın, edebiyat'ın 500 yılı e, Kevork Bardakçıyan'ın önemli eserlerinden biri. 16. yüzyıldan 1990'a kadar Amerika'dan Japonya'ya çok geniş coğrafyaya yılan Ermenilerin kültürel modernleşme hikayesini biraz edebiyatın merci altına almış. Uzun süredir aslında beklenen bir kitaptı. Aras Yayıncılık etkitiyle çıktı Aras yoğun çabalarından sonra hem kitap ekinin kapaında hem de kitap fuarında ulaşabileceğiniz önemli eserlerden biri. Evet, bir hemşince şarkıyla kapatacağız. Ay Ayşe Nur Kolivardan gelsin efendim. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor> Ali para a Saati Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar